Allah Allahu Allahu Allah, Allah Allah Değerli Müslümanlar Allah Subhanahu ve Taala'nın toplulukları toplu bir şekilde helak etmemesinin iki sebebi bulunmaktadır. Eğer bu iki sebepten biri olmazsa o topluluk helak olmaya mahkumdur. Bunlardan birincisi bunlardan birincisi peygamberlerden bir tanesinin o topluluğun içerisinde bulunmasıdır. Eğer peygamberlerden bir peygamber toplum içerisinde bulunmaya devam ediyorsa Allah subhanahu Wa Te'ala o topluluğu helak etmemektedir. Tabii ki bu sebep ortadan kalkmıştır. Son Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra böyle bir şey artık kesinlikle söz konusu dahi değildir. Her ne kadar günümüzde bazı insanlar insanların cehaletini kullanarak ve Peygamber'e olan sevgilerini suistimal ederek Peygamber şu an aramızdadır, yaşıyordur deyip Bizim şeyhimiz, seydamız ya da emirimiz onunla istişarelidir dese bile dese bile bu hem Peygamber aleyhissalatu vesselama hem de tevhid inancına atılan büyük bir iftiradan başka hiçbir şey değildir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Değerli Müslümanlar, Allah subhanehu ve teâlâ'nın toplulukları toplu bir şekilde helak etmemesinin ikinci sebebi ise her ne kadar toplumların içerisinde bir peygamber bulunmasa bile o, o toplumların Allah subhanehu ve teâlâ'ya tövbe edip Allah'tan mağfiret dilenmesidir. İşte ikinci sebep de budur. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır. Vama kan Allah liyazibhum ve ant fihiim. Vama kan Allah muazibhum ve Sen onların içerisinde bulunduğu sürece Allah onları helak edecek değildir ve onlar Allah'tan istiğfar dileme dilediği sürece de Allah onları helak edecek değildir. O halde değerli Müslümanlar, bizler aciz kullar olarak Elimizde yalnızca bir sebep vardır Helak olmamak için O da tövbeyi ve istiğfarı Arttırmaktan başka bir şey değildir Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır Ve enistagfiru rabbekum Thumme tuvbu ileyhi Rabbinize Rabbinizden bağışlanma dileyin Ve onda Ve ona tövbe edin Ve ona tövbe edin Peygamber aleyhissalatu vesselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün insanları toplar ve onlara şöylece seslenir Ey insanlar Allah'a tövbe edin Hiç şüphesiz ki ben günde yüz sefer Allah'a tövbe etmekteyim Yine başka bir rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır Vallahi inni lestagfirann inni lestagfirullah ve atubu ileyhi fi'l-yom akther sebtin merre. Vallahi de muhakkak ki ben Allah'a günde 70 seferden fazla tövbe eder ve ondan bağışlanma dilerim. Değerli Müslümanlar, işte bu peygamberlerin adetidir. O peygamberler ki Allah Subhanahu ve Teala onları günahdan masum tuttuğu halde onlar tövbeye ve istiğfara bu derece düşkünlerdi. Çünkü kardeşler, çünkü Allah Subhanahu ve Teala kendisine çokça tövbe eden kulları sevmektedir. Ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İnne Allah yuhibbu at-tawwabin ve yuhibbu'l-mutatakirin. Şüphesiz ki Allah <-u Teala> Çokça tövbe edenleri sever Şüphesiz ki Allah Çokça temizlenenleri Sever Bakınız kardeşler Allah subhanehu ve teala'nın Sevgisini cezbetmek Aslında bu kadar kolay Hiç şüphesiz ki O peygamberler ve salihler Ve onların yoluna Tabi olanlar Asla ve asla dillerinden Tövbeyi düşürmemişlerdir Çünkü bu Allah Sübhanehu ve Teala'nın sevgisini cezbetmektedir. Başka bir ayeti kerimede allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ve tuğbu ilallahı cemi'a eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Bakınız Rabbimiz tebareke ve teala bizlere kurtuluş yolunun tövbe olduğunu belirtmektedir. Ve şuna dikkat ediniz ki Allah subhanehu ve teala burada Hiç kimseyi bir diğerinden Ayırt etmemiştir Ey peygamberler tövbe edin Dememiştir, ey salihler, ey alimler Ey mücahitler Ey ölmek üzere olanlar dememiştir Bilekiz hepiniz Toplu bir şekilde bir bir Fert fert Allah subhanehu ve teala'ya Tövbe edin diye buyurmuştur Değerli müslümanlar O halde bizler Böylesine büyük bir ibadetten Allah için kendimizi mahrum bırakmayalım. Bilerek ya da bilmeyerek, açıktan ya da gizliden, küçük ya da büyük, işlemiş olduğumuz her hatadan sonra, işlemiş olduğumuz her günahtan sonra tövbe edip Allah subhanahu ve teala'dan mağfiret dileyelim. Ta ki kardeşler, ta ki kardeşler adımız... Allah Subhanehu ve Teala kadında katında Tevvabinlerden yani çokça tövbe edenlerden olarak yazılıncaya kadar bu hal üzere devam edelim. Değerli Müslümanlar. Değerli Müslümanlar, hiç şüphesiz ki kulun tövbesi Allah Subhanehu ve Taala'yı son derece memnun etmektedir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Rabbimizin memnuniyetini bizlere vermiş olduğu bir örnek ile açıklamaktadır. Ve şöyle buyurmaktadır. Sizlerden birisi çölde, çölde devesi yiyeceği ve içeceğiyle yüklü olduğu halde devesini kaybeden birisi. Ve bu kişi öyle bir hale düşüyor ki artık devesini bulmaktan ümidi kesiyor. Ve çölün ortasında... Baygın bir halde ölümün kendisine gelmesini beklerken Allah Subhanahu wa Taala ona devesini gönderiyor. Devesi yiyeceği ve içeceği üzerinde olduğu halde çıkıp geliyor ve bu kişi aşırı sevincinden dolayı şöyle söylüyor: "Ey Allah'ım, ben senin Rabbinim, sen de benim sen de benim kulumsun." Bakınız Resulullah Aleyhissalatu vesselam Allah subhanehu ve teâlâ'nın sevincini bizlere nasıl da örneklendirmektedir. İşte bir kulun Allah'a olan tövbesinden Allah subhanehu ve teâlâ'nın memnuniyeti bu adamın memnuniyetinden ve sevincinden çok daha fazladır. Değerli Müslümanlar hiç şüphesiz ki Allah subhanehu ve teâlâ her kulunun tövbesinden memnuniyet duymaktadır. Velakin özellikle genç kullarının tövbesinden kat ve kat daha fazla sevinmektedir düşünün ki kardeşler gençsiniz gücünüz kuvvetiniz yerinizde hemen hemen istemiş olduğunuz her şeyi yapmaya muktedirseniz özellikle küfür nizamının küfür nizamının sizlere sağlamış olduğu imkanlar ile birçok günah artık kolaylaşmış durumdadır Belki bir telefonla belki bir tuşa basmakla ya da bir dolmuş mesafesinde insan insan birçok günaha fuzkala fuzura girebilme imkanına bugün sahiptir. Velakin kardeşler, kalbimizde olan Allah korkusu, Allah Subhanahu ve olan haşyetten dolayı ve bizzat Rabbimizin kalbimize atmış olduğu hidayet nurundan dolayı bu günahlara düşmekten korunmaktayız. Eğer Bizler ve gençliğin vermiş olduğu bir cehaletten dolayı ya da gafletten dolayı böylesine bir günaha da düşmüşsek eğer bizzat hemencik orada Allah subhanahu ve teala'ya yönelmeli ve tövbe etmeliyiz. Ve Allah subhanahu ve teala'dan mağfiret dilemeyiz, dilemeliyiz. değerli Müslümanlar eğer bizler içerisine düşmüş olduğumuz günahın akabine Allah'a tövbe edersek işte o zaman Allah'ın rahmet ve bereket kapıları bizlere açılacaktır Allah'tan bir rahmet ve bereket bizlere ulaşacaktır Şunu unutmayın ki bu din gençlerin omuzları üstünde yücelecektir Ve Allah subhanehu ve teala da gençleri bu din, bu din ile birlikte yüceltecektir Rabbimiz tebalik teala bizleri o gençlerden eylesin Bir hadisi şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır Adalet güzeldir. Velakin idarecinin yani yöneticinin adil olması daha güzeldir. Cömertlik güzeldir velakin zengin kişinin cömert olması daha güzeldir. Sabır güzeldir ama fakir kişinin sabretmesi daha güzeldir. Haya güzeldir ama kadının hayalı olması daha güzeldir. Ve kardeşler tövbe güzeldir ama genç kulun tövbe etmesi daha güzeldir Değerli Müslümanlar, bizlerin elindeki sermaye gerçekten gençliğidir. Ve bu gençliği Allah subhanehu ve teala yolunda tüketip Allah subhanehu ve teala yolunda geçirmek bizlere düşendir. Ve kardeşler şunu unutmayın ki asıl tövbe zamanında yapılan tövbedir. Allah subhanehu ve teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. İnne mât töbətü ʿalā Allah ﷻ lillādin yamalun al-su'u' bi jahalah, thumma yatubun min qarib, fāulāik yatubu Allah ﷻ ʿalayhim, vakan Allah Allah Subhānahu wa Taʿāla katında makbul olan tövbe cahalet ile. Bakınız, cahalet ile günah işledikten hemen sonra. Hemen sonra tövbe edenin tövbesidir. İşte Allah böylesine tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Allah subhanehu ve teala bilendir, hikmet sahibidir. Değerli Müslümanlar, hakiki tövbe cehalet ile günah işleyip akabine tövbe eden kişidir. Bakınız ayeti kerimede cehalet ile günah işlemekten bahsedilmektedir. Alimlerimiz bu kelimeyi iki manada açıklamaktadırlar. Birincisi cehalet ile yani kişi yapmış olduğu fiilin ya da söylemiş olduğu sözün günah olmadığını bilmiyor. O günah düşüyor ve akabinde bu işin hükmünü öğrenince hemen Allah subhanehu ve teala'ya tövbe ederek dönüyor. İşte Allah böylesine kişinin tövbesini kabul etmektedir. İkincisi ise... İkincisi ise cahilhane duygu ve düşüncelerden dolayı depreşen arzular ve isteklerle birlikte kişinin günaha düşmesi Ve bu cahilhane arzular kendisinden gittikten sonra aklı başına gelen kişinin tövbe ederek Allah'a yönelmesidir İşte Allah subhanehu ve teala böylesine halde olan insanların tövbelerini eğer üzerinden çok geçirmemişlerse, böylesine insanların tövbelerini kabul etmektedir. Ayeti Kerime'nin devamında Allah subhanehu ve teala kimlerin tövbesinin kabul edilmediğini de açıklamıştır. Ve o tövbe fiilinin asla bir tövbe olmadığını da belirtmiştir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Hatta izah hadara ehaduhumul maut qala inni tubtu al'an wa lal ladhina yamutuna Onlar günahı yapıp yapıp da ölüm kendilerine gelince ben şimdi tövbe ettim derler İşte bunların tövbeleri kabul edilmeyecektir ve Küfür üzerine ölenlerin de tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar için Allah subhanehu ve teala ahirette acı verici bir azap hazırlamıştır. Değerli Müslümanlar, özellikle önümüzde bizleri bekleyen bir Ramazan ayı bulunmaktadır. Rabbimiz tebareke ve teala hepimizi Ramazan ayına yetiştirsin ve ondan istifade ederek faydalanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Gerçekten tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayda hepimiz Rabbimize karşı salih birer kul olarak amel etmeye özen gösterelim. Hatalarımızdan, günahlarımızdan vazgeçelim bunda asla ve asla ısrarcı olmayalım. Unutmayın ki sahabeyi gerçekten sahabe yapan onların günahsız olması ya da hatasız olması değildir. Bilakis onlar hata işlerlerdi, günah yaparlardı ama... Onlar hatalarında asla ve asla ısrarcı olmazlardı ve derhal yapmış oldukları günahlardan dolayı Allah'a tövbe eder ve ondan bağışlanma dilerlerdi.